Birdenbire farkına varmadan bir ses çıkarır. Acaba bu tam kalbimin sesi miydi, değil miydi? Ya dışarıda bir tanesi duyduysa bunu, cezbeye geldi, ne adam bu, Me meğer ne derinmiş falan gibi. Mülhazalarla çok rahatsız olur. <gülüyor> Selam verdikten sonra kalkar tövbe eder. Ya Rabbi beni bağışla. Tam içimden gelip gelmediğini bilmeden bir cezbeye kapılmış gibi birdenbire acayip bir ses çıkardım orada ben.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 Hemen şımbale dönersin, dönü verirsin yani. Fakat sonra anlarsın, neden sonra anlarsın? Gayri iradi başını sallarsın ama neden sonra anlarsın? Olmuş bitmiştir o, iradi değildir. Bir şeye tepkinin ifadesi olarak yaparsın onu. Mesela dua ifade eden Kur'an'dan bir ayet gelir, namaz kıldırıyorken birden bir elini kaldırabilirsin yani. Wa afan na birden elini kaldırırsın, farkında değilsin, gayri iradidir. Farkına vardığın zaman olmuş olur o. O mahsursuzdur. Çok küçük dahi olsa böyle, iradeye ihtiran ederek bir şey yapıyorsan, dışa vuran bir tavrın, bir davranışın varsa, ona girme ihtimali vardır. Ondan dolayı oturup, namaz kadar da istiğfar etmek lazım. Falan yaptı, filan yaptı, takdir edilmez onlar. Falanın o mevzuda, ...irade olarak öyle bir şey varsa... ...o falan kendi hesabını verir Allah'ın huzurunda. Sen de kendi hesabını vereceksin. Ben hiç farkına varmadan... ...Evrini'ye yıllarında... ...o üstada ehli i vukuf olduğunu da söyleyen... ...bir Şükrü Hoca vardı ehli i vukufun diyanete. Yüksek kurulunda azaymış. O zaman gezici vaizdi. Evrini'ye gelmişti. Ben de bazen Selimiye'de vaaz ediyorum... Buraya da geliyordu. Namazda farkına varmadan böyle yapıyormuşum. Bazen böyle, bazen de böyle yapıyormuşum. Şimdi insan gayri irade olarak farkına varmadan tezelül, haşiyet, huşu Allah karşısında farkına varmadan o ruh aletiyle böyle boyunu bükebilir. Farkına Farkındaysa, farkındaysa, fark insanıysa, deneni duyuyorsa ikaz edildiği zaman Hemen o tembihe karşı tenebbü hali varsa şayet hemen düzelmesi lazım. Ben farkına varmadan yapıyormuşum onu. Fakat düşüyormuş boydum yani bir tarafa. Sonra biraz temrin yaptım. Geçti o benden yani sonradır. Çünkü Efendimiz öyle yapmıyordu. Huşu insanı, hudu insanı, tevazu insanı, mahvet insanı, hacalet insanı. Allah karşısında ruhen her zaman iki büklümdü. Sahabe diyor ki namaz kıldırırken içinde boyunduruk dönüyor gibiydi. Fakat ağzıyla ifade etmiyordu. Duyuluyordu gönlünde bazıları diyor içinde tandırın üzerinde kaynayan bir güvecin kaynaması gibi bir ses duyuluyordu içinde. Alamalar içindendi. Gözleri yaşta dolduğu anda olurdu. Fakat bütün bunlar gayri iradiydi. Tabiatın sesi soluğu olarak dışa vuruyordu.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 o ifade el Ama cehde, gayrete, azme mütevakkıf olmayan şeyler gelince bunlar elinde değildir. Orada adam beyazlı bir gibi kimseler malum subhane muhalime şiidir. Şey. Allahç enel hak demiş. Beyazlı bir o halini kendisine söyleyenler ben öyle dediğim zaman beni öldürün hakkınızdır. Kılıçlar kesmemiş. Çünkü o kendinden değil artık orada on da fani oldu.